Kesmeden destekleyicilerimiz Zeynep Mendi ve Deniz Albayrak Kayma'a çok teşekkür ederiz. İyi haftalar diliyoruz. Hoşçakalın. Metropolitika. Kent ve kentilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittim zaman. Bal, Çok da biliyordum Hazırlayan ve sunanlar Aysin Türkmen ve Korhan Gümüş. Takus diyor ya. Kolay kolay basaltı materyalı, elektrikçiler terk etmedi. Perşembe pazarı merkezinde. Bir şey. Efendim Esenyurt Belediyesi'nin yeni binasının bir AVM içinde yapılıyor olması. Hani belediye hizmetlerinin AVM içinde verilecek olması olan şeyler. Yani ee, olan yani üstü. da hal değil. Köpeklerin Sistemi algılamamıza engel oluyor. öyle. Bunu bu belki evet. de birazcık hani biz yani o şok meselesi yani modernizmin de çok önemli bir şeylerinden biri. Zaten ben yemin tersine döndürme mantığı diyorum ben. Yani artık birbirimize bunu ironik ve sarkastik bir dilde anlatmayalım. Şakaymış gibi. ...çaltmayalım bir örnekleri... ...bunun bir olağan durumu olduğunu... ...bunun iç dinamiklerine daha çok yaparak... ...hangi olağan durumla... ...başka olağan durumlarla karşılaştıralım... ...biz de tarihten başka şeyler öne çıkartarak... ...işte ben tophanenin otuzlarını çalışmaya çalışıyorum... ...esasında Galataport'un kökeninde bunlar da var... ...bu olağanlık üzerinden dil kur kurmayı ben öneriyorum... ...hani olağan şeyler bunlar... ...gerçekten olan oluyor... ...ve olağan şeyler oluyor... <gülüyor> evet. Gerçekten çok hoş bir program oldu Aslı. Hı. Çok çok teşekkür ederiz. Ha, çok teşekkür Ağzına ederim. sağlık. Müzik saygı arası saygı. vermeyi düşünemedik bile. Evet. Aklımıza bile gelmedi. Evet. <gülüyor> sabah sabah kar rehavetinde insanları <gülüyor> <gülüyor> tarihin <gülüyor> çeşitli meçhelerine götürdük diyelim. Çok Yürü. teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. E, programımızı kapatmadan e, destekleyeceğimiz Zeynep Mendi ve Deniz e, Albayrak Kaymağı çok teşekkür ederiz. İyi haftalar diliyoruz. Hoşçakalın.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 Yani, ee, olağanüstü, yani o kadar çok, olağanüstü görmemiz hal değil. Köpeklerin kurt sistemi algılamamıza engelliyor. Aynen ilgeliyor. öyle. Bunu, bu belki evet. de birazcık hani biz yani o şok meselesi yani modernizmin de çok önemli bir şeylerinden biri. Zaten ben benyemi tersine döndürme mantığı diyorum ben. Hani artık birbirimize bunu ironik ve sarkastik bir dilde anlatmayalım. Şakaymış gibi. çaltmayalım bir örnekler bunun bir olağan durum olduğunu bunun iç dinamiklerine daha çok yaparak hangi olağan durumla başka olağan durumlarla karşılaştıralım. Bize tarihten başka şeyler öne çıkartarak işte ben Topan'ın otuzlarını çalışmaya çalışıyorum. Mesela aslında kökeninde bunlar da var. Bu olağanlık üzerinden dil kur kurmayı ben öneriyorum. Hani olağan şeyler bunlar. Gerçekten olağan oluyor ve olağan şeyler oluyor. <gülüyor> evet. Gerçekten çok hoş bir program oldu Aslı. Evet. Çok çok teşekkür ederiz. Hayır, çok teşekkür Ağzına ederim. sağlık. Müzik Sahiden. arası vermeyi düşünemedik bile. Evet. Aklımıza bile gelmedi. Evet, sabah sabah kar rehavetinde insanları... <gülüyor> <gülüyor> Tarihin <gülüyor> çeşitli meçhelerine götürdük diyelim. Çok Hayır, teşekkür ederim. ederim. Biz teşekkür ederiz. Programımızı kapatmadan destekleyeceğimiz Zeynep Mendi ve Deniz Albayrak Kaymağı çok teşekkür ederiz. İyi haftalar diliyoruz. Hoşçakalın. Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar ve oraya gittiğim zaman balık balık balık tutabiliyordum mesela Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş takışıyor ya. kolay like ulaştım daha elektrik binası, Şarjet Katipçeşme Pazarı Merkezi'ne. Hani bir şey. Efendim Esenyurt Belediyesi'nin yeni binasının bir AVM içinde yapılıyor olması. Hani belediye hizmetlerinin AVM içinde verilecek olması olağan şeyler.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 Gerçekten çok hoş bir program oldu Aslı. Evet. Çok çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür Ağzına sağlık. Müzik sağ arası da. vermeyi düşünemedik bile. Evet. Aklımıza bile gelmedi. Evet, sabah sabah kar rehavetinde insanları. <gülüyor> <gülüyor> Tarihin çeşitli meçhelerine götürdük diyelim. Çok Şeyden. teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Programımızı kapatmadan destekleyeceğimiz Zeynep Mendi ve Deniz Albayrak Kaymağı çok teşekkür ederiz. İyi haftalar diliyoruz. Hoşçakalın.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 Gerçekten çok hoş bir program oldu Aslı. Hmm. Çok çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Müzik arası da. vermeyi düşünemedik bile. Evet. Aklımıza bile gelmedi. Evet, sabah sabah kar rehavetinde insanları... <gülüyor> Tarihin çeşitli meçhelerine götürdük diyelim. Çok Şimdi teşekkür de... ederim. <gülüyor> Biz teşekkür ederiz. Programımızı kapatmadan destekleyeceğimiz Zeynep Mendi ve Deniz Albayrak Kaymağı çok teşekkür ederiz. İyi haftalar diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar ve oraya gittiğim zaman balık balık balık tutabiliyorum mesela Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş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 İşte ben tophanenin otuzlarını çalışmaya çalışıyorum. Mesela aslında Galataport'un kökeninde bunlar da var. Bu olanlık üzerinden dil kur kurmayı ben öneriyorum. Hani olan şeyler bunlar. Gerçekten olan oluyor ve olan şeyler oluyor. <gülüyor> evet.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 İşte ben tophanenin otuzlarını çalışmaya çalışıyorum. Mesela aslında Galataport'un kökeninde bunlar da var. Bu olağanlık üzerinden dil kur kurmayı ben öneriyorum. Hani olan şeyler bunlar. Gerçekten olan oluyor ve olan şeyler oluyor. <gülüyor> evet.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 Gerçekten çok hoş bir program oldu Aslı. Evet. Çok çok teşekkür ederiz. Ağzına ederim. sağlık. Sahiden. Müzik arası vermeyi düşünemedik bile. Evet. Aklımıza bile gelmedi. Evet, sabah sabah kar rehavetinde insanları. <gülüyor> Tarihin çeşitli beçelerine götürdük diyelim. Çok Yüden. teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet. Programımızı kapatmadan destekleyeceğimiz Zeynep Mendi ve Deniz Albayrak Kaymağı çok teşekkür ederiz. İyi haftalar diliyoruz. Hoşçakalın.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 Metropolitika kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittim zaman, bal, bal, bal, bal tutabiliyorum hissede. Hazırlayan Mesut Anlar, Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş.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 METRO POLİTİKA KENT VE KENTLİLİK üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık tutabiliyordum mesela. <gülüyor> Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş.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 Gerçekten çok hoş bir program oldu Aslı. Evet. Çok çok teşekkür ederiz. Ağzına <gülüyor> sağlık. Müzik sağlık. arası sağlık. vermeyi düşünemedik bile. Evet. Aklımıza bile gelmedi. Evet, sabah sabah kar rehavetinde insanları... <gülüyor> <gülüyor> Tarihin <gülüyor> çeşitli meçhelerine götürdük diyelim. Çok Yüden. teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Programımızı kapatmadan destekleyeceğimiz Zeynep Mendi ve Deniz Albayrak Kaymağı çok teşekkür ederiz. İyi haftalar diliyoruz. Hoşçakalın.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 İşte ben 30larını çalışmaya çalışıyorum. Esasında Galataport'un kökeninde bunlar da var. Bu olanlık üzerinden dil kurmayı ben öneriyorum. Hani olan şeyler bunlar. Gerçekten olan oluyor ve olan şeyler oluyor. Evet. Ee, gerçekten çok hoş bir e, program oldu Aslı. Evet. Çok çok teşekkür ederiz. Sağ sağlık. Müzik haydi. arası vermeyi düşünemedik bile. Evet. Aklımıza bile gelmedi. Evet, sabah sabah kar rehavetinde insanları. <gülüyor> <gülüyor> Tarihin <gülüyor> çeşitli meçhelerine götürdük diyelim. Çok Şimdi. teşekkür ederim. <gülüyor> Biz teşekkür ederiz. Ee, programımızı kapatmadan e, destekleyeceğimiz Zeynep Mendi ve Deniz e, Albayrak Kaymağı çok teşekkür ederiz. İyi haftalar diliyoruz. Hoşçakalın. Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık tutabiliyorum mesela Hazırlayan ve Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş Toplu sürü, kolay kolay boşaltamadılar. Elektrikçiler terk etmedi. Her şey bu merkezinde. Tam Efendim, esen belediyesinin yeni binasının bir AVM içinde yapılıyor olması, hani belediye hizmetlerinin AVM içinde verilecek olması olan şeyler.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 Gerçekten çok hoş bir program oldu Aslı. Evet. Çok çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. sağlık. Sahiden. Müzik arası vermeyi düşünemedik bile. Evet. Aklımıza bile gelmedi. Evet, sabah sabah kar rehavetinde insanları... <gülüyor> Tarihin çeşitli meçhelerine götürdük diyelim. Çok Yüden. teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ee, programımızı kapatmadan destekleyeceğimiz Zeynep Mendi ve Deniz Albayrak Kaymağı çok teşekkür ederiz. İyi haftalar diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.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 İşte ben tophanenin otuzlarını çalışmaya çalışıyorum. Esasında Galataport'un kökeninde bunlar da var. Bu olanlık üzerinden değil dil kurmayı ben öneriyorum. Hani olan şeyler bunlar. Gerçekten olan oluyor ve olan şeyler oluyor. Evet.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 Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittim zaman balık balık balık tutabiliyordum mesela <Gülüyor> Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş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 İşte ben tophanenin otuzlarını çalışmaya çalışıyorum. Esasında Galataport'un kökeninde bunlar da var. Bu olanlık üzerinden değil kur kurmayı ben öneriyorum. Hani olan şeyler bunlar. Gerçekten olan oluyor ve olan şeyler oluyor. <gülüyor> evet. Gerçekten çok hoş bir program oldu Aslı. Evet. Çok çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür Ağzına sağlık. <gülüyor> Müzik sahiden. arası vermeyi düşünemedik bile. Evet. Aklımıza bile gelmedi. Evet, sabah sabah kar rehavetinde insanları <gülüyor> <gülüyor> tarihin <gülüyor> çeşitli meçhelerine götürdük diyelim. Çok Şimdi. teşekkür ederim. Biz evet. teşekkür ederiz. Programımızı kapatmadan destekleyeceğimiz Zeynep Mendi ve Deniz Albayrak Kaymağ'a çok teşekkür ederiz. İyi haftalar diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyordum lisede Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş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 İşte ben tophanenin otuzlarını çalışmaya çalışıyorum. Esasında Galataport'un kökeninde bunlar da var. Bu olağanlık üzerinden dil kur kurmayı ben öneriyorum. Hani olan şeyler bunlar. Gerçekten olan oluyor ve olan şeyler oluyor. Evet. <gülüyor> ee, gerçekten çok hoş bir e, program oldu Aslı. Evet. Çok çok teşekkür gerçekten ederiz. Teşekkür Ağzına <gülüyor> sağlık. <gülüyor> Müzik hayran. arası vermeyi düşünemedik bile. Evet. Aklımıza bile gelmedi. Evet, sabah sabah kar rehavetinde insanları... <gülüyor>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 Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balk balk balk balk tutabiliyorum mesela. Hazırlayan ve sunanlar, Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş. Tapus yok ya. Kolay kolay basaltamadı yani elektrikçiler terk etmedi perşembe pazarı merkezinde.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 Takus diyor ya. Kolay kolay. Boşalta materyalı. Elektrikçiler terk etmedi perşembe pazarı merkezinde.